Muhammedun Ma'dinu'l-İnhâmi ve'l-Hikâmi Mevlayan salli ve sellim daiman abada ala hadibike ghairi'l-Khalqi kullihimin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin As-Salaatu Ves-Salam Allah sayede Murseline Muhammed'in ve Ali aleyhisselam ve mektubat şerifeden dersimizi takip ediyoruz uzun bir mektuba girdik pek kolay dışından çıkamıyoruz ee, bir cilt kitap gibi bir şeydir yani Muhammed bin bu mektubu bir cilt kitap hükmündedir. bunun tabi tefsiri izahları ondan sonra inşallah bunları bir şeye çekeceğiz çözüm yapacağız yani bu konuşmalarımızı çözeceğiz de bir şekilde size ulaştıracağız inşallah artık dergi yazıları halinde mi olur? Sonradan kitaba mı döner? Onu zaman gösterir. Ama bu mektubat itikattan üç diye olduğu için İmam-ı Rabbani Hazretleri itikat meselelerinde biz ona itibar ediyoruz. Ee, o da zaten el sünnet ulemasının görüşlerini bize naklediyor. Konumuz, bu mektup da herhalde en uzunlarıydı. Yani itikad hususunda yazılandan en uzunu gibi geldi bana. Diğer var be, hani bu 10 sayfadan da fazla. Sayfalar da büyük büyük sayfeler. Burada 260'tan başladı. Hesabımızı iyi yapacak olursak. 260 280 yani 20 sayfa bir mektuptur. Bunu 20 sayfa normal kitaplarda da bu 30 sayfa eder. Sayfa büyük, e, ilim dolu. Mesele okuyup geçmek değil. Mesele tabii anlamak çünkü itikad meseleleri anlayışla alakalı bir şeydir. Yani kalkıp da sen buna böyle inanıyorsun. Oturduğun yerden de inanabilirsin. Ama şimdi amel ayrı bir şeydi. Kalkacaksın, abdest alacaksın, kılacaksın, hareket yapacaksın. Hac Ömre'nin yeri var, belli bir yere gideceksin. Şimdi bu itikat çok önemli olmakla beraber çok da kolaydır. Ama çok da kolay olmakla beraber anlayışla ilgilidir. Yani doğru anlamak, doğru inanma sebebiyet verebilir. Şimdi doğru anlamadıktan sonra doğru inanamazsın. Yanlış o anlatanı dinlersen yanlış inanırsın. Doğru anlatanı dinlersen doğru inanırsın. Ama doğru anlarsan Şimdi adam doğru anlatabilir. Ama senin aklın kıt olabilir. Anlayışın kıt olabilir. Bunlar biraz ince meselelerdir. Onun için bu mektubat dersi veyahut bizim derslerimiz genelde de öyledir ama bu özellikle mektubat dersi aklını verecek insanlar tarafından dinlenmelidir, takip edilmelidir. Meseleye tam intibak etmesi için, uyum sağlaması için iyi dinlemesi lazım. Telefon geldi, mesaj attım, çay geldi, çorba gitti. Yani bu şekilde dinlenilecek bir şey değil yani. İtikadi bir konu. inançla ilgili Allah muhafaza. Eşek bardağı abdest bozuldu döner. Yarısında uyursun, yarısında kalkarsın, duymazsın. Başka bir ters tarafın görüşünü naklediyor oluruz. Sonra onu reddedecek oluruz. Sen o muhalif sözü duyarsın, cevabını duymazsın. Falan falan. Yani bu meselelerde e, çok dikkat etmemiz icap ediyor. Mektubat derslerinde özellikle biz itikat mektuplarını seçtik. vaz mektuplarını seçmedik. Şu anda evvela itikatta da olması hasebiyle, en büyük sorun burada şimdi memleketle karışmış, mahatibi karışmış, ilahiyatı karışmış. Yani Vehhabisi dolmuş, Şiası dolmuş, IŞİD'i dolmuş, Muntezil'e dolmuş, Ankara ilahiyat ve bütün uzantılarıyla beraber. Yani Amentü'ye kadar gelmiş, dokunmuş. Sen daha bana ne konuşuyorsun ki sen bu işlere girmeye? Nasıl girmeyeceğim? Bu teferruat değil ki. Hanefi Şafii ihtilafı değil ki. Fıkıh değil ki. Adam Amentü'yü sallıyor zaten. Kaderi maderi atmış, şartları Öbürü beşe indiriyor, öbürü aletli karaman ikiye indiriyor. Allah ahirete inan yeter. Yahu dürüstlerine hepsi cennet. Diyecek duruma gelmişler. Kitaplarında yazmışlar yani. E biz şimdi burada itikat mektuplarını öne almamızın sebebi budur. Çünkü buraya kadar çok ince şeyler konuşuldu Bundan sonra daha da detaya girecek. Şia'ya girecek. Dört halifeye girecek. Yani iman Rabbani bu. O konuştuğu zaman hüccettir ve delildir. Seni beni bağlar yani. Müslümanları bağlar. Ama sen Tarikat din değil, cemaatler din değil. Cık, bu konuşma yanlış. Tarikatler din değil diyorsun ama bu İmam Rabbani nakşi tarikatının müceddi diye kolunu kurmuş. E bu vesileyle bugün bu Türkiye'de Müslümanların çoğu İmam Rabbani'cidir. Yani bugün İskender Paşa cemaati İmam Rabbani'den geliyor. Adıyaman İmam Rabbani'den geliyor. Süleyman Efendiler İmam Rabbani'den geliyor. Hilmi Işık Efendiler te Tekerete grubu İmam Rabbani'den geliyor. İsmaila İmam Rabbani'den geliyor. Yani sen, yani Mahmut Efendi Hazretleri cemaat di, diyelim. E, hep İmam Rabbani'den geliyor. Yani şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren, bunların etrafı, etbağı, tabileri milyonlar. Milyonlar diyorum sana yani. Böyle 100 bin, 50 bin değil. Yüz bin, 50 bin bir kere de bizim konuştuğumuz yere geliyor. Ya bu kadar cemaatler var. E şimdi bu insanlar itikatlarını düzgün tuttularsa İmam Rabbani'ye kolünden tuttular. Yani bir Süleyman... Hilmi Tunağan Hazretlerinin yaptığı hizmetler efendim bu kadar talebe okuttu bu kadar hocalar yetişti, bu kadar vaazlar mektubatın önemini anlattı. Onlar çok mektubatçıdır. Ondan sonra Hilmi Işık pek tanınmaz. Hüseyin Hilmi Işık Efendi rahmetullahi pek tanınmaz. Bizim de çıkmazdı dışarılar için. Bizim komşumuzdu Kumrulu Mescid'de hiç görmemişik. Ama Allame adam, zaten kimyaker esası da, eğilimlerle uğraşmış. Ben Güney Afrika'ya gittim. Ondan sonra biz orada birkaç şehri dolaştık. Ümit burnuna gittik işte, okyanusların birleşeceği birkaç yere gezdim. Tabii oralarda da devamlı cemaatler, sohbette de yaptık bir fabrikada. Türk işçilerine. Baktım Pakistanlı, Hindistanlı çok var. Ve adamlar da Hüseyin İlmi soruyorlar bana. Türkiye tanımıyor adamı. Maşallah dedim nereden tanıyorsunuz? ...yahu dedi bu Vehhabilere reddiyeleri... ...gemilerle yolladı buraya... ...gemilerle... ...onun için belki de Ömre'yi vize bile vermiyorlar ona... ...onun adı çok yayıldı dünya... ...yani tarikat deyip geçme... ...bugün millet uşitçi olmuyorsa... ...millet Allah muhafaza... hiç savaş çıkardı ya bu memlekette... ...kaç kere bizim Efe yatıştırmıştır bu işleri... ...radikal... ...adamlar var... ...yok Türkiye darular. ...yok Cuma Kılınmaz... ...yok çıkalım sokağa milleti tarayalım... Manyak manyak oluşumlar vardı bu memlekette 80lerde, Ya bunları kim durdurdu yani? Hep tarikatların bereketiyle. ne? Emri bilmiyor. İliyem emreden Biz anlatalım. Biz vazdiyiz, nasihatciyiz. Bugünün ciğadı iliyem emretmek, kötülükler ne etmek. Bütün tasavvufu ne koluyor? Yani geçen derse Bediüzzaman Hazretleri inkar edilebilir mi? Yani 20 tane kol diyorlar diyelim. 19, 20 kol. Ya bunlar şimdi bir Abdullah Yeyin abi kerametini gördüm ya o, Vali Beyim Doğuz. Abimizin evinde, Isparta'da. İki keramet ben o anda gördüm ya. Mübarek zat. İstanbul'dadır onun yeri. Yani bir 40. hoca rahmetullahi aleyh. Kolay mı bir daha ya? Yani orada da tabii 20 grup var. Yazıcılar, okuyucular. Hepsi el sünnet. Hepsi el sünnet. Ve büyük bir hizmet yapılmış yani. Milletin Allah demeyin yasak olduğu zaman da gizli gizli ya. Eşin sen bunları silat. Cık. Yani... Bugün i̇mam Rabbani'nin bu mektubatının ışığı olmasa, bazı şeylerde şaşırıp kalacağız yani. Zaten profesörler çoğu şaşırtmış. Ama biz kabir azabı var mı yok mu? Şimdi bak bir dahaki derste o geliyor. Öbürü nedir? O geliyor. Mehdi var mı? Her gün bunlar konuşuluyor ya. Her gün ya. Ya Ne var mı yok mu ya? Ayet var, hadis var, koca müştehitler var. Sen ne konuşuyorsun? Onun için bizim e, kendi görüşlerimiz mütebel değildir. Biz Büyüklerimize tabi olduğumuz sürece cemaatlerin mef cemaat mefhumu budur. İslam cemaattan yanadır. Birlikten yanadır. Cemaat ne demek? Birbirini tanıyanlar grubu demektir. Birbirini tanımayanlar cami da bir fayda yok. Çünkü namazdan sonra el fatih açık. Yani. Ne hasta var mı? Kimse birbirini tanımıyor. Hastayı aramıyor. Borç isteyen bir borç alacak bir arkadaş bulamıyor. Yani cemaat ların dışındaki o cami cemaatı e, cami cemaatı birbirine selam vermiyor girerken çıkarken kapıda selam vermiyor gibi birbirine giriyor çıkıyor burası kahvehane mi buraya niye camiye topluyor seni Allah cuma niye evde kılınamıyor ya bir birleşin tanışın görüşün cenaze mi var hasta mı var borç isteyen mi var fakir mi var yetim mi var dul mu var cemaatler nasıl dinde yeri yok denebilir Cemaatsız din mi olur Lincebaht'tan ibarettir zaten. E birbirini seven insanlar bir hocanın etrafında o hocanın talebeleri olarak toplanmasında ne mahzur var? Ne mahzur var? Sahabede de bu vardı. İbni Mesud ekolu küfede yetiştirdi. İbni Abbas ekolu. Taif'te de Mekke değil. Yani sahabede de onun etrafında toplanıp ondan ilim alıyorlar. Ya bugün de Mahmud Efendi'dir, işte Menzil Şeyh'idir, işte Sami Efendi Hazretleri'dir vesaire Bunda ne sıkınca var ya? Yeter ki ehli sünnet olsun. Ehli sünnetten ayrılmış, sapıtmış. Yahudül isyan cennete girecek diyen, bilmem ne, bir cemaat varsa, onun bir, ne alakası var hak olan cemaatlerle? Veya bir tarikatın şeyhi gitmiş, karıları el öptürüyor, bilmem ne. Kar erkek karışık, kuruşuk. Bir, ne alakası var hak tarikatı, bu temsil edemez ki? Biz şeriata bağlıyız. Cüneydi Bağdadi, tarikatların efendisidir. Demiştir ki, ilmunâ azâ mukayyedun bil kitâbü ve sünne. Bizim tasavvuf ilmimiz Kur'an ve sünnetle kayıtlıdır. Kur'an ve sünneti uyanı alırız, uymeni atarız. Diye. Ölçü bulduktan olduktan sonra bir mahzuru var mı? Yok. O zaman toptancılık yapmak yanlıştır. Nasıl toptancılık yapabiliriz? Tarikat yok, cemaat yok, o yok, bu yok. Ehli sünnet de yok. E ne kaldı? Kupkuru bir din kaldı. E kupkuru bir din Kur'an'ı o zaman herkes açar, kafasına göre takılır. Ne tefsir kaldı, ne hadis kaldı. Biz alimlerimizin Tevillerini, tabirlerini, tefsirlerini anlamazsak Kur'anı anlayacak, hadise anlayacak ilmimiz yok ki. İlmimiz yok. Biz müştehit miyiz o zaman? Mezhep edip o zaman? E, bu hanifesiz. Biz namaz kılalım kendi başımıza. Adam'a dediler işte o gün Mehmet okuyan mıydı, öbürü müydü, beriki miydi? yav dediler sen diyorsun ki ona takılma, buna takılma. E, bu hanif yok, şafii yok, şu yok mu yok? Tamam iki rekat namaz kıl bakalım dedi. Yaşan Nuriye, iki rekat namaz kıl. İki rekatın tümünü hadiste bulamıyorsun. Ayette de bulamıyorsun. Nereye dayanıyorsun? Müçtehitlerin ayet hadislerden çıkarttıklarına dayanıyorsun. Yani sen ben Kur'an'a bakarım dediğin zaman da şu anda kıldığımız, herkesin kabul ettiği, Mekke'de, Medine'de kılınan namaz belli işte. Şu namazı kılamazsın. Kur'an'dan çıkaramazsın şu namazı. Tehiyat mı var ya Kur'an'da? Teşehit mü var? Kıyam rükudan bahsediyor. Kıyam ayakta durmak, rükudun den bahsediyor. Genel. Kaç rekat? Kaçta bir oturulur? Da, Esselamu Aleyküm Allah'tan bile yok. E, nasıl çıkacaksın namazdan? Daha bunu bile bulamazsın sen. Onun için mezhep yok, dinde tarikat yok, cemaatler yok gibi ifadeler maksadını aşan ve yanlış yorumlanmaya müsait ifadelerdir. Konuşanın niyeti iyi olabilir ama niyetin iyi olması Yanlış anlayışları engellemez. Bundan dolayıdır ki konuşmalarımızı yanlış anlaşılmaya müsait olmayacak şekilde. Bunu cahili var, cühelası var, her türlü kültürsüzü var, yeni duyanı var, bir şeyden haberi olmayanı var. O zaman adam tümden mezhepsiz olur. Allah muhafaza. Onun için biz İmam Rabbani Hazretlerimize çok şey borçluyuz. İtikadımızı tahsiye etmiştir. Bin yılın müceddididir. Ee, tabi bin yıl geçtiğin zaman çok fitneler çıkmıştır. On döneminde dinler arası diyaloğu Ekber Şah başlatmıştır. İmam Rabbani hapse atmıştır. Hamdolsun ben de bu dinler arası diyaloğu aradiyelerden hapse girdim. Yani o bakımdan biraz benziyorum. Ee, bu tabi bedel ödemek icap eden konulardır. Bu zatlar büyük bedeller ödemişlerdir de bu din bize selametle gelmiştir. Eğer onlarda da korksaydı kaç saati taviz verseydi bugün neye inanacağımızı şaşırırdık. İlahi açıların her gün bir şey dediğini bugün var diyor, yarın yok diyor. E bizde bu, bu iman ya arkadaş ya. Seyyar bir İslam olur mu ya? Nereden bir şey gelirse oraya göre döndüreceğiz. Biz dinimizi e, yakın üzere, şüphesiz, inanç üzere kurmuşuz. İslam bunu söylüyor. İnnemel mü'minûnellezîne âmenü billâhu rasûlî, Allah rasûlîne ve onların buyurduklarına, duyurduklarına inananlar ancak mü'mindir. Ama fümmelem yertâbu, sonra şüphelenmeyecekler diyor. Yani şüphelenmey olamaz İslam'da. İtikatta şüphe kaldırmaz. Acaba ne acabası? Sence kabir azabı var mı yok mu? Acaba. Onu ihtilafa çok. Mehdi gelecek mi? Acaba. Hisasam inecek mi? Acaba Öldürülecek miyiz? Ya ben yazmışım hapishane mektuplarında. Hapiste dinlemiştim Yaşar Nuri. Kabire git bak diyor yani. Kemik var ne bir şey var diyor. O mu dirilecek diyor. Ya bütün Kur'an kemiklerin dirileceğini anlatıyor. Adam Kur'an profesörüyüm diyor. Kemik diyor erimiş diyor. Ben bunu kulağımla dinledim ya. O sabah Ömer kadınla çıkıyordu programa. Yazmışım işte. Yani şimdi o zaman din kalmaz ki yani. Daha Kur'an'da bile ihtilaf çıkarıyor bunlar ya. Bırak ya hadisi Kur'an'ı ihtilafa soktular. Onun için biz mutlaka mürşide bağlanmak, bir alimi dinlemek, ehli sünnet bir insanın peşinde gitmek mecburiyetindeyiz. Kendimiz Kur'an'dan sünnetten çıkaracak ilmime ilme sahip değilsek ne yapacağız? Bir tane imam oluyor, herkes ona uyuyor değil mi şimdi? Yani aynı camide iki imam, üç imam karışır, ihtilaf çıkar. Herkesin bir hocası olması, Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde kalmak suretiyle, Kur'an ve Sünnet'e bağlılık esası içerisinde, benim hocam şu diyerek bir cemaatleşmesi, özgürlüğü vardır, hakkı vardır. İslam da bunu teşvik eder, asla reddetmez. Alimleri dinleyin diyor, ulemaya gidin diyor. Sohbetlere bu kadar hadis var, ilim meclislerine iştirak. Öyle olmaz ki. Tabii ki bir hoca efendiye bağlanırsın, onun lafını daha iyi anlayabilirsin, ona daha itimat edebilirsin. Kalbin ona daha yatışabilir. Bunda ne sakınca var, ne mahzur var yani. Herkes gelip yani İsmail Han'ın hocalarını dinlemek zorunda değil. O da küdür Sami Efendi hocaları var, İskender Paşa'nın da hocaları var. E Adıyaman'da hocaları var değil mi şimdi? Bunlar hepsi el-i sünnettir yani. Süleyman Efendi'nin hocaları var. Bediüzzaman Hazretleri'nin dolu hocaları var. Bir moral efem grubu var. Mesela Mehmet Pak, adamlar, Fırınca amca benim babamın arkadaşı. Mehmet Fırınca abimiz. Bediüzzaman Hazretleri 3 ay evinde kaldı. Babam orada Traman'da otururlardı. Göreleden Fethiye'ye gelmişler Traman'a. Orada Bediüzzaman Hazretleri kaldı mesela. E şimdi o Mehmet Fırınca amcanın grubu var. Bir ekol, bir moral efem. Şey. Yani ta, el sünnet adamları. Hiçbir sorun yok ya. Yani şimdi sen o hocayı dinleme, bu hacıyı dinleme. Cık, bunlar, bunlar iyi bir şey değil. Millete şunu demek istiyorlar. Kafana göre takır. E bu milleti İmam Hatipli diye, ilahiyatçı diye kafasına göre taktırırsan bin tane görüş çıkar. Bin tane. Sen bir hocaya bağlanma dediğin zaman on bin tane hoca çıkar. On bin, yüz bin çıkar. Önüne gelen ben de Arapça biliyorum. İmam Hatipli'den okudum der. Elif'e mertek çakar. Ondan sonra... Yüzünden Kur'an'ı bile okuyamaz. Mana veremez. İlahiyatı bitirenler sekiz sene benden okudu. İlahiyatı bitirmiş adam. Hiçbir ilim alamadık dedi. Hem de zeki adam. Sekiz sene benden bir fiil okumuştur. İsmaila'da halkalerim vardı. Bir şey yok diyordu. O zaman mutlaka bir insan sohbetini dinleyeceği, fetvasına müracaat edeceği bir alim bulmalıdır. İpsiz sapsız dolaşmamalıdır. İhlas kazanmak istiyorsa tarikatsız mümkün değil diyor İmam-ı Rabbani. Mümkün değil diyor. Çünkü tasavvuf ayet hadisten çıkarılmış bir usüldür. O usul sana seni kolaylaştırıyor. Sen tarikata tasavvufa intisap etmeden Allah'a ulaşabilir miyim? Ruhul sahibi sahibi, e, İsmet babamız Ruhul bihan sahibinden naklediyor. Risale-i Kusre'de usulü aşere şerinde diyor. Hulbiyan sahibinin. Yani bir adam diyor hiç günah işlemeden sırf ibadetle kendi başına takılırsa diyor 400 senede Allah vasıl olur. seri sülük mesafeleri, ruhani mertebeler, ruhun basamakları diyelim. Latifeler var. Kalp, ruh, sir, hafiye, nefsine atıka. E şimdi burada meratip var yani. Pat diye adam atlatmıyorlar. 400 senede. Yani şuna benzer Trabzon'a gideceğiz. Yani Trabzon'a gideceğiz. Ama ben uçakla gidiyorum. Bir buçuk saat. Sen arabayla gidiyorsun. Sekiz saat. Öbürü yayan gidiyor. Ne sekseni ne yüz sekseni. Öbürü de ziganadan miganadan dağlardan aşmaya çalışıyor. Kurt mu yer? Efendim inek mi teper? Dağ ya dağlardan. çıkananın dağında. Geçit yaptılar oraya da. Yani yolları kullanmayan. Şeriat yoldur. Tarikat yoldur. Yolları kullanmayanlar dağlarda eşkıyaya çarpar. Çarptırılır. Senin dörtlük senelik ömrün mü var? Günah işlemeden ibadet yapacağım. Ya Burada denenmiş yollar var. Allah Allah. Abdülkadir Gelal nasıl evliya almış? İmam Rabba nasıl evleniyor? İmam Masum oğlu nasıl olmuş? Şahin nasıl olmuş? Hayat nasıl olmuş? Ahmet Rufay nasıl olmuş? İmam Şahzeli nasıl olmuş? Yani bunun müritleri bunlar elli bin yüz bin evliya yetiştiriyor. Mürit değil evliya yetiştirmiş. Bir İmam-ı Rabbani'nin kendini başar. 70 bin evliyanın serdarı pırnaz pürnaz diyor İsmet Karibulu Hazretleri. İmam-ı Rabbani konuşmuyoruz. Oğlu İmam Muhammed Masum. İşte Mehmet Emin Tokadi meşhur onun halifesinin halifesidir. Murad-ı yani İstanbul'daki üç büyük velidi diyor Hep o İmam-ı Masum'un halifesinin halifesinin halifesi. Yani i̇mam Masum 70 bin adamı manevi yollarını bitirtmiş. Hepsi evliya olmuş. Keramet sahibi keramet. 70 bin. Müritleri milyon onu konuşmuyoruz. 400 sene evveli konuşuyoruz. Ya bu yollar yani işlenmiş, denenmiş, bu yolun çıktığı tespit edilmiş, sabit. Sen diyorsun ki bu denenmiş yolları bırak, kendine göre yol bul. Ya bu zamanın gariban adamı, imam hatip okumakla nasıl yol çizecek, Allah'a gidecek ya? Mantığınızı alıyorum. İmametler ilahiyatların kapılarında kız erkek talebeler konuşan parklara giden kırıştıranları görmüyor musunuz? Yani bu kadar nefsin galibe çaldığı internet çağında, her tarafın günah imkanlarıyla dolduğu bir zamanda adam daha da mağaraya çekil evliya olamıyordu da. Sen bu da alim dinleme, evliyaya uyma. Kendine göre hocalardan okuduklarından etkilen. Eğer seni okutan Mutezile kader yok diyor. Öbürü Şii Hazreti Osman yanlış ol diyor. Hazreti Muhaven Ali ne konuşuyor? Şii. Öbürü mezhepsiz. Hanefi Şafii neymiş diyor. Öbürü Matür-i Neşari neymiş diyor. Ehlüsdet imamları. E sen bu hocanın elindesin. Sen eğer büyük mürşitlere ve alimlere tabi olmazsan işte Hüseyin Atay'a, Mehmet Okuyan'a, Yaşar Nuri'ye kalırsın. Bayraktar bayraklıya takılırsın. İşte Mustafa İslam'a ona takıldığı gibi bürokrasiden bazıları belediyelerden Mustafa İslam takılır kalırsın. O da sana en sonunda der ki Adem Aleyhisselam'ın bile babası var der. Senin de aklına eder. Sen dersin, aa, Sıfırdan başta. 20 senedir bu herifin peşine gittik. E şimdi bu dedi ki Adem babası var. Kim bilir yarına yaşarsak kimin anası var diyecek belli değil. E şimdi böyle adamlar yani adamlar seyyar. Dün dediğini bugün inkar ediyor. Evvelki kasetinde diyor ki Efendim insanlar Adem Aleyhisselam'dan türemiş. Birkaç sene evvel. Ya Kur'an'da hadiste geçen bir konuda birkaç senede görüş değişir mi? Ya bu adamlara uyun diyorsunuz millete o zaman. Yani Ebu Hanife'yi bırak, Mahmud Efendi'yi bırak, Sami Efendi'yi bırak, Mehmet Zahid Efendi'yi bırak, Süleyman Efendi'yi bırak, Bediüzzaman Sallallahu Aleyhi Hazaratı kattesallahu aleyhi ve sellem, Bu ulema evliyanı, cemaatleşme. Ya bunlara uyma dediğin zaman Yaşar Nuri'yi dinle demiş oluyorsun. Bu yanlışı idrak etmek ve bir an evvel rücu etmek ve bir an evvel telafi etmek zarureti vardır. Ben Allah için doğru konuşurum. Kimse kendi kafasına göre milleti şekillendirmeye kalkmaz. Bu millet ehl sünnet yolu üzerine bugüne kadar gelmiştir. Camilerin ahır olduğu, ezanların yasak olduğu dönemlerden geçmiştir. Elif Bağ okutuluğunda jandarma gelip hapse attığı dönemlerden geçmişler. Bu millet bugüne kadar bu tarikatler ve cemaatler ve bu şeyhler ve mürşitler ve ulemamız vasıtasıyla kimi daracında sallandırılma pahasına, Ali Adar Efendi'ler 24 kere hapse girip 4 kere idam damgası yemek pahasına bu yolu bugüne getirmişlerdir. Biz bugün bunu eksiltemeyiz, eksiltenlere müsaade edemeyiz. Dinimizde oynatmayız. Dinimizde ameliyat, operasyon yaptırmayız. Dinimiz eli sünnet dinidir tarikatleri ve cemaatleri teşvik eden mürşit bulun mürşide bağlanın rehber bulun alimlere sorun feselu alezikli kuran diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline danışın sorun diyor kuran ve ilel ihtilaf çıktı bir şey oldu kurandan mana çıkaracak istinbat kabiliyeti olan müçtehitlere sahaben içindekileri söylüyor yani Efendimizin hayatta olduğu dönem Medine'de Resulullah Hazreti Medine'de sağırken bile sahabe evvele az Ömer'e gidiyordu soruyordu. Hazreti Ömer'e gidiyordu. Herkes Rasulullah soru sorarsa ne olacak? Vakti mi kaldı sallallahu aleyhi ve sellem'in? İçinizde ilim sahipleri var. Onlara sorun diyor Kur'an. Ya ilim sahibinin etrafında cemaatleşme deyince sorma demektir. Kur'an sorun diyor. Sen biliyor musun Allah'a ulaşmanın yolunu? Bilmiyorsun. Sen Ebu Hanife misin? İmam Şafi misin? Yok. Tasavvufta mürşit misin? Yok. E yoksa bilmiyorsan diyor zikir ehline soracaksın diyor. Kur'an söylüyor bunu. Nasıl dersin ki Kur'an'da tarikat cemaat yok, şu yok, bu yok, hoca yok, şey yok. Nasıl yok? Zikir ehline sorun ne demek? Öğrenin demek. Tabi olun demek. Ettebi isebile menenabe ile diyor Kur'an. Bu ayet bana inabe yapmış, yönelmiş. Tarikatın bir adı da ders almak seyr inabedir. Bir adı da inabedir bana inabe etmiş, yani bana yönelmiş kalben, ruhen tam bana doğru bağlı olan kullarımın yoluna uy. Dikkat et ayete bak. Bana uy demiyor. Zaten belli Allah'a uyacağımız. Peygamberime uy da demiyor. Peygamberine uy. Kırk yerde demiş zaten. Atıyor Allah, atıyor Resulü. Bütün Kur'an Allah Resulü'ne itaat. İlan eden, hani sen dersen ki ne cemaat, ne şeyh, ne hoca diyorsan bu ayeti reddediyorsun. Çünkü bu ayet diyor ki bana yönelen kullarım var. Sen bana tam dönüş yapamamısın? Nefis, şeytan, karışık, kuruş işler yapıyorsun. Ey benim kulum, bana hakkıyla yönelmiş. Kim inkar edebilir Mahmud Efendi'nin Allah'a tam yönelmiş olduğunu? Kim inkar edebilir Sami Efendi'nin, Mehmet Saad Efendi'nin, Hazis Efendi'nin, Hasip Efendi'nin, Abdullah Efendi'nin, Bediüzzaman Said Hüseyin, Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri'nin, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin, Necip Fazıl'ın şeyhi işte, Hilmi Uşik Hoca Efendi'nin de şeyhi. Bu zatların Allah'a tam yönelmiş kul olduğunu ve allame-i cihan olduğunu kim netledebilir? O zaman bana yönelenin yoluna uyduyor. O da her cemaat bir metot geliştirebilir. Çünkü Allah buna müsaade etmiş bir genişlik var. Bu genişlik içinde insanlığa hizmet, iyiliği emredip kötülükten ne etmek, vazu irşat faaliyetleri, tebliğ ve davet faaliyetleri. Değil mi? Cemaatler burada bazı usul ve üslup Seçmişlerdir. Her sınıf insan bir riayet var değil mi? Kimisi mektepte okuyanlara yönelik faaliyetler yapmayı düşünmüşler. İşte İskender Paşa Cemaatı, Erbakan Hoca gibi insanlar işte Sabahattin Zaim, büyük profesör Sabahattin Zaim, rahmetullahi aleyh, yani deha. Bunlar kim yetiştirdi Erbakanları, Sabahattin Zahimleri kim yetiştirdi? Aziz Efendi, Mehmet Zahid Efendi yetiştiriyor. Yoksa Allah demeyi bilmezdik diyorlar kimseye. Anamız babamız, yasaklı dönem. Rahmetli Özal bile bizim Efendi Hazretleriyle görüştü Çankaya Köşkü'nde vefatına yakın. Efendi'yi davet etmişti. Orada dedi ki biz anamızdan babamızdan namaz abdest görmedik. Biz dedi, namazı abdesti işte Teknik Üniversite Erbakan Hoca'dan öğrendik. De. O zaman onlara Takunyalılar derlerdi üniversitede. Demirel de aynı sınıftaydı. Ona Takunya nasip olmamış. Şimdi arkadaş Özal büyük bir dehaydı. Ama özel olsan ne faal eder? Allah'ın yolunu mürşissiz bulamaz ki özel. Ne yapmış? Gitmiş bir. Korkut Bey, o da Allah selamet versin. O da Mehmet Zahid Efendi'ye çok bağlıydı. E şimdi burada bir tasavvuf ekolünden adam namazı abdesti öğreniyorsun. Daha tarikattan evvel önce şeriat zaten. Adama imanı tatlısın. Mektup Bak itikat Biz burada hep itikadı okuyoruz. Nasıl inanacağımızın mektuplarını okuyoruz. Çünkü neden? nasıl inanacağımızı bilmeden sabah kadar tespit çek. Boşuna kürek çekmiş olursun. Bu çok önemli. Onun için e, buradaki bütün şeye bakıyorsun. Bürokrasiye bakıyorsun yani... E, ...siyasi alanda bakanlık, başbakanlık yapmış. Cumhurbaşkanlığı yapmış. Şeye bakıyorsun. Değil mi? Bunların hepsi nereden itikadını düzeltmiş? Eğer olmuş. Ona bakıyorsun. Necip Fazıl'a gidiyor. Oradan Necip Fazıl, Mehmet Abdülhakim Arvasi. Necip Fazıl deha. Üstün zeka. Necip Fazıl büyük adam. E, Necip Fazıl olsan ne yazar? Bir kere baktı diyor... Gönlüme çaktı diyor mesela. Yazmış bir şeyler Abdülküm Halvasi'yi bir görmüş şeyde. Beyoğlu'ndaki A cami vardır Beyoğlu'nda. A Camii'nde bir görmüş vuruldum kaldım diyor. Sen Necip Fazıl gibi adamı efendim yola alabilir misin? Yani etkileyebilir misin? Yani adam bütün dünya kültürünü bitirmiş. Şehlik budur. Mürşitlik budur. Sen profesör olabilirsin. Deha olabilirsin. Ama Allah'ın yolu zikir elinden sorulur. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız zikiri eline danışan. Koca Necip Fazıl nasıl bağlanmış? Bağlandığı için bugün Necip Fazıl'ın adı yaşıyor. İpsiz sapsız, mürşitsiz bir adam olsaydı bugün kimse Necip Fazıl'dan bahsetmeyecekti. İslami camiada. Ama biz bile ondan delil alıyoruz. Neden? Adam çünkü rabıtaya bile delil koymuş. Tasavvun en ince meslekten. Ha ameli. Ya amelini tartışmıyoruz. Benim ne amelim var sen ne yapıyorsunuz? Evvela itikattan bahsediyoruz şu anda. Adamın kendi ameli kendi arasında biz Necip fazlala mürşidi kamil demedik hoş. Ama idi. Ama mürşidi bulduktan sonra eski Necip yeni Necip. Adam değişmiş, yazdığı kitaplar değişmiş. Roman yazarken şimdi hakikat yazma yazmaya başlamış. Baba Bugün bir gençliği bir nesli bir gençliği Müslüman kalmasına sebep oldu o adam. Kaç defa hapislere gidişi oldu, bu oldu. Bu adamın hakkı yenecek mi şeydi? Ama mürsitsiz olsaydı neci fazla olamazdı ki? O ve ben diye kitabı var. Tavsiye ederim. O ve ben. Hapiste okudum ben onu. 2002'de Bandırma cezaevinde. ile kendi irtibatını anlatıyor. Ya böyle bir bağlılık olamaz. Çünkü aşırı zeka olduğu için tam anlamış işi. bağlumda da Kabrişerifi, Abdülhamir Mervasi Hazretleri onu da buradan yine polisler, moristler işte o zamanki baskılarla rahmetullahi aleyh, büyük seyyid, büyük veli Ankara'ya gitti. Yani burada arama var falan yakalayacaklar yine adamcağız. Yaşlandı. Ankara'da bir e, zatta misafir oldu. İşte aranıyor. İşte vefatı da gelmiş. İşte gurbette ölecek de şehit olsun işte. Ondan sonra o evde kaldı evde öldü. Herkes ihtilaf ettiler. Nereye gömelim ne yapalım? Çünkü Eyüp dergahının şeyhiydi. İşte Eyüp'e getirelim şuraya götürelim bilmiyorum ne. Kapıyı bir içe aldı. Ricalullah taşıyor Kimse tanımıyor. Kapıyı bir içe aldı. Bağlum'da manevi izatlar var. Ervah var. 70 bin veli olabilir. Ankara Bağlum mezarlığı. Ben ziyaret ettim. Orada ebevek sızıkın torunları da falan da var. Bağlum'a gömülecek dedi. Tecil ev sahibi dedi. Allah, Allah Manevi bir işaret geldi dediler. Bağlum'da defnettiler. Bağlum'a gittiğim zaman diyor Ankara'ya Necip Paşa, kabrin toprağından alıyormuş. Cam şişeye koyuyorum diyor. O cam şişedeki o billur gibi diyor, o diyor, nur parlıyor diyor. Öyle diyor, kabir toprağını ziyaret ederek rabıta yapıyorum, şudur budur. Necip Fazıl anlayamadı, sen mi anladın, mürşitsiz olur? Erbakan hocalar anlayamadı, Özallar anlayamadı. Sen mi anladın, mürşitsiz olur? Mürşitsiz olmaz. Kur'an mürşittir, ilim mürşittir, sünnet mürşittir. Ama mutlaka her oluşan, erişen, sahabe, velilerin hepsi bir zattan gidip el almış, istifade etmiş, dua almış, himmet almıştır. Hiç kimse kendi başına bir şey olmamıştır. Mevlana Mesnevi'sini okumuyor musunuz? Mesnevi ne söylüyor? Hangi demir diyor kendi başına kılıç olmuş? Demir, her taraf demir dolu. Ama işçilik lazım. İşçilik olursa ha, demir, kilosu şu kadar lira. Bir işçilik yaparsan ona bilmem ne kadar itibarı artar. Yontulmamış derler ya. Mürsizsiz, alimsiz, cemaatsız, tarikatsız ne olur? Yontulmamış olur. Yani ağaç yontulmamış. Ama yontulduktan sonra ne olur? O, antika değeriyle satarsın. İşçilik var. İşçilik var. Ben buraya kalkıp da dağdan odun alıp önüme koyar mıyım? Hamurda oturuyoruz bir yer arkadaşlar hediye ettiler bunu da bana. Neyse adam dünyada işçilik yapmış. E şimdi? Öyle ya. Size de bunu layık görüyoruz. İşte nasıl yapacağız? Öbür türlü gidip da ormanda, efendim, tahtaların üstünde size bir şey söylesem. Ne biçim bir şey yapacaksınız? İşlenmemişe kimse değer vermez arkadaşlar. Onun için mutlaka Ehl-i Sünnet cemaatler içerisinde, Ehl-i Sünnet tarikatler içerisinde zikir ehlini bulup danışmak ve her konuda müracaat etmek ve onların denenmiş yollarını izlemek, kendi başımıza bir yol çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizleri bu sırat-ı müstakimden, bu dost doğru yoldan, bu ehl-i sünnet caddesinden, en geniş cadde, öbürleri dalalet yolları, patika yolları, helak yollarından muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet caddesinde de sabit kadem eylesin. Amin. Şimdi İmam Rabbani tarikat şeyhi müceddit ama mevzusu en önemli olarak inancı düzeltmeye çalışıyor. Evvela itikadını. Yani o zaman demişler ki peygamberlere ne lüzum var? Diye bir şey atmışlar ortaya. Peygamber olmadan ben işte az yerim, az içerim. Çok ahlaklılık yaparım. Şöyle kendimi geliştiririm. Şunu yaparım, bunu yaparım. Acaba Allah da bana da ilham eder falan falan. Ben peygambere mecbur muyum bağlanma? Zaten alime bağlanma lüzum yok demenin ilerisi. Müştehide lüzum yok demenin ilerisi. Meşaihe lüzum yok demenin bir ilerisi kademesi nereye geliyor? Resulullah'a bağlam. Ama ilahiyatın profesörü için ne diyor? Mustafa İslamoğlu ne diyor? Allah diyor peygamberle ortaklaşa limited şirket mi kurmuş diyor. Ben peygamberi araya koymam diyor. E şimdi adam bak. Bak. Geldi laf nereye geldi? Peygamberi de araya koymaya geldi. Bugün ilahiyatçıların çoğu peygamberi arada koymayın diyor. Vahabilerden daha kötü. Vahabiler bile peygamberi araya koyacağız diyor. Bunlar peygamberi de devreden çıkarıyor. Uşid'den daha beter bir zihniyet bu Ondan sonra geliyor Hadisleri de devreden çıkartmış oluyor Peygamber kalmayınca geliyorsun Kur'an'a. Kur'an'a Kur'an'da zaten genel manalı Olduğu için hadis-i şeriflerin izanı devre dışı bırakınca istediği gibi takılıyor Adam diyor ki namaza ne var Salat dua demektir Abdestsiz bile olur dua diyor sabah akşam iki dua Yaparsan namaz kılmasan da Mesela Allah diyor ki şu vakitte şey yapın Sübhanallah dersin abdese kusle lüzum yok Cünub olsan da fark etmez Abdest olsan da fark etmez işte akşam sabah tesbih yapın. Ben de Allah derim. Elhamdülillah derim. Elimi açarım. Kıbleye dönerim veya dönmem. Yani dua her şekilde yapılır ya. O duayı salat dua demektir diyerek namazı devreden kaldırdı. Bazı ilahiyatçılar üçe indirdi şia gibi. Bazıları hepten abdestsiz bu şey olur diyor. Başı açık olur diyor. E şimdi burada mutlaka Selefi Salih'in geçmiş büyüklerimizin yollarını korkmak durumundayız. Bir ufacık hareketlendirme yani bir pay kendine çıkarttığın anda bu sulanırsa gider. Yani süte su mı o süt olmaz. Bir damla kan düşse o süt olmaz. murdar olur. Biz halis bir din. Elalillah dinül halis diyor Kur'an. Karışıksız din Allah'a aittir. Halis din, Resulullah'tan gelen sahabeden gelen, müştehitlerimizden gelen, ulemamız ve şahidlerimizden gelen din halis ve karışıksız ve katışıksız dindir. Yok Abdül şöyle dedi. Afgani böyle dedi. Reşit Rıza böyle dedi. Hamidullah şöyle dedi. Rahman Bir de o belaç, O da eski bela da. <gülüyor> Şeyin dediği gibi Hristiyan'ın dediği gibi Yahudi'ye yani. Lan ne daldın bana. can benim Peygamberi öldürmüşsün. Dedi o 2000 sene önceydi. E ben şimdi duydum dedi laz. Daldı şey Amerika'da. Yani Hristiyan Yahudi'ye dalıyor. Siz bizim peygamberimiz mi? 2000 sene evvel ne dalıyorsun bana diyor. Ediyor. Ben şimdi duydum. Yani Lazus fıkrası gibi bir şey. Ya şimdi Fazlur Rahman'ı da ben şimdi duydum. Yani Biraz da ona giydireceğiz zamanla tabii. Biraz onu inceliyorum şimdi neler var. Ankara ilahiyatta bütün bunun kitapları tercüme edilmiş. O Hayri Kırbaşoğlu oğlumu ne var? Köy Anbirliği görüşçüydür evvelce. O kadar itika. Biliyorum onu. Dinledim kaç açık oturdu. Hadis hadis devre dışı. Meğer Fazıl kitabını tercüme etmiş. Fazlurağman her yol var. Hiçbir şeye inanmıyor. <gülüyor> Peygamberler günahkardır. O şöyledir, bu böyledir. Ona inanmak lüzum yok. Mu? Bir şeyler okudum kafam şimdi araştırmam lazım. Biraz kaynaklarına ineceğim. Bu Fazlurağman değilmiş. Şevketeygi e, Üstad çok bundan bahseder de benim çok ilgimi çekmediydi bugüne kadar. Ya bir taneden kurtulamıyoruz ki öbürüne vakit bulalım. Meydanda e, efendim putrak gibi çıkmışlar. Allah şerlerinden bu ümmeti muhafaza eylesin. E, İlahiyatta da bunları tercüme etmişler. Tercüme kitapları da millete yayılmış. E, gazeteci yazar çizer geçinenler hiçbir ilmi yok. Onlar okumuş için Ali Şeriatı zındığının kitaplarını ne kadar methediyorlar. Akitteki bazı yazarlar falan. Ali Şeriatı'nın kabrine giderken Kabe'ye gidiyormuş gibi heyecanlandık diyor. Ali Şeriatı Allah'a put diyor. Allah diyor iki yüzlü bir puttur diyor. Ya bu adam Ali Şeriatı'nın şu anda hayranları var. İslami medyadan bahsediyorum. Hürriyet gazetesinden bahsetmiyorum. Bana ne Hürriyet gazetesi? Milliyet gazetesi. İslami medyada bunların hayranları var. Fazlı Rahman'a bayılıyor. Abduha bayılıyor. Ahiret-i ağzından düşürmüyor. Abduha, Abduha, Abduha. Masonluğu tescilli. Bana gösterdi bir hoca efendi belgesinde. Bir şeydir, Muhammed Avami Hoca da söyledi. Hoca efendi de ismini söylemeyeyim şimdi. İsmini de söylüyorum. Benim bu verdim. Benim O da oturduğu yerde gelmiş 90 yaşına ödü kopuyor her şeyden ya. Mübarek adam. Ne ödün kopuyor sende oturduğun yerde? Sen ne yapacağım atacaklar saatten sonra? Abdüma sondu işte. Söyle da. ha. Karaman'da Abdüçudur. Söyle. Diyanetin e, vakfının mehalinde bile Abdü'nün görüşünü almışlar. Kendileri söylüyorlar. Söyle da. ha. Her şey kalıyor benim üstüme. Yani bizim de hocalarımız işte böyle biraz şey olsa taviz vermeseler ya kendileri hayatlarında taviz vermiyorlar ama dışarıya yansıtmayalım o darılır bu gücenir ya Allah darılır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gücenir din elden gidiyor, ehl sünnet gidiyor şeriat, tarikat, hakikat, marifet gidiyor bütün yollarımızın temeline bomba dinamit koyuluyor ve bugün mezhebe üzüm yok, şuna lüzum yok, buna üzüm yok caferilik birinci mezhep kitaplara konmuş talebe okutuluyor ben duramıyorum dayanamıyorum sizle de paylaşıyorum Bizim itikatta kaynağımız, dayanağımız mektubattır. Onun için itikat mektuplarını öne aldık. İmam çözer bu işleri. E zaten ihtilaf adır, yok da işte. Bulanık suda balık avlıyorlar. Çünkü suyu bulandıracak önceki. Yani şüpheler sokuyor. Şüphe. Acaba? Bukhari'ye şüphe sokuyor. E, en sayı kaynaklara şüphe sokuyor. Ondan sonra adam ne kadar? Yarın Kur'an'a şüphe sokucak. E, soktu. Mustafa İslamoğlu'nun gerekçeli mealinde Uzeyr Aleyhisselam öldü. Yüz sene sonra dirildi. e şey de dirildi. Ayette söylüyor Makara Suresi. Altına dipnot düşmüş. Bunlar temsildir diyor. Temsil ne demek? Tiyatro demek. Yani temsildir demek Allah onu misal verdi yani. Böyle bir şey olmadı. Mehmet Okuyan diyor kuşlar dirildi. Dört kuş dağ böldü İbrahim Aleyhisselam'a gösterilen mucizede. O dört kuşun dört de canlıydı diyor. Şeylere koydu diyor yakın dağlara. ıstık çaldı geldiler diyor. Bunun dirilme mucizeyle ne alakası var? Canlı zaten. Orada diri, nasıl dirilteceğini soruyor. Canlı kuşu koy oraya çağır gelsin. Ya bu dirilme mucizesiyle ne alakası var? İbrahim sen nasıl dirilteceğini göster diyor. Ya bu kadar profesör olmuşsun. Burada Allah ölüleri nasıl dirilteceksin diye sorana diri kuşları koy üç tepeye çağır da gelsin diye bir misal verir mi ya? Ya böyle bir şeyi e, ilkokul talebesi der ki ya Allah'tan ne soruyor Allah ona ne diyor. Ya kuşları kesti kafaların yanında tuttu. Parçalarında dördünü birbirine cem etti. Dört daha taksim etti. Sümme cehali cebeli minune cüz en diyor ayet. Her daha bir parça koy diyor. E, cüz en diyor. Sen diyorsun ki dört taneden birini canlı koy. Cüz parça demek ya. Parçalar hamur oldu. Sonra da çağır koşarak gelecekler. E, zaten canlı kuşun gelmesini garipsenecek bir şey değil ki. Bu kadar kuşlarla oynayanlar var hep çağırıyor, geliyorlar. İbrahim Aleyhisselam olmanın ne manası kaldı? Gitti kuşçuya fit yap gelsin. Ya profesör olmak için bu kadar seviyeyi düşürmek mi lazım? E durum bu. Kulağımla dinliyorum. On sorada ben öyle demedim. Öbür programda da ben öyle demedim diyor. Ya arkadaş bari dediğinin arkasında dur ya. Bu Adem Aleyhisselam'ın babası var mı yok mu? Bu İsa Aleyhisselam'ın babası var mı yok mu? Meryem Validemiz çift cinsiyet mi? Tek cinsiyet mi? Dişi mi? Erkekliği de var mı? Ya bunları sen konuştun ağzından. E bu millet bunu Ramazan'da dinleyecek şimdi. Kim bilir hangi kanal bunu şimdi kiralamıştır. Yani konuşmacı olarak. Ne olacak bu milletin hali? Mahvoldu. Hele ki Karadeniz'de gidip konferanslar veriyor. Ula bizim Lazlar, Ege'de uşaklar. Siz akıllı adamsınız. Anlayın da sizin lukatınızdan konuşuyorum şey yahu. Bu adam dinlenecek bir durumu yok. Kur'an'ı reddediyor ya. Yani anlatamıyoruz. İtikad almış gitmiş başını. İslamoğlu'nun halinde böyle neler var? Temsil diyor ya. Temsil ne demek? Yaşanmamış demek ya. Allah bunu öldürdüm dirittim diyor. Yaşanmamış şeyi demek bize hikaye anlatıyor ya. Ya bu denir mi Kur'an'a kardeşim? Muhammed Esed'in mehalinden istifade eden Muhammed Esed. Yahudi'den dönmüş, Müslüman olmuş. Bilmiyorum Allah Müslümanını kabul etmişse beni alakadar etmiyor yani son nefesinde bilmiyorum bilmiyor. Ama beni eseri alakadar ödüyor. Muhammed Esed'in halinde Musa sen vurdu bastonu, açıldı dağlar, efendim önünde. Ya dağ gibi dalgalar oldu, deniz dağ gibi oldu. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fekâne küllü fîrgîn, suyun her parçası oldu. tavdil azim büyük dağ gibi duruyor. Donmuş. Hani İsrail yolları gessin diye. Firavun'u boğmak için. Firavun geriden geliyor. Bu ayette ne diyor biliyor musun? Diyor ki bu diyor Medcezir olayına diyor, denk geldi. Su biraz çekilmişti. Medcezir'de su en fazla 2 metre geri çekilir. Kur'an diyor ki su diyor ayrıldı. 12 kabileye 12 yol oldu. Her bir parçası da büyük dağ gibi durdu diyor. Bu ayette meali buyken. Diyanete de git meal bu. Meali buyken bu Medcezir ile yani adamlar Allah'ın kudretini inkar ediyor piyasadaki maaller bu. Muhammed Esed'i okuyorlar. İslamoğlu'nu i̇şte okuyorlar. Yaşan Nur'u okuyorlar. Hüseyin Atay yazmış bir maal. Sır suresi diyor. Bakara demiyor. Sığır suresi. Yani bütün Kur'an'a hakaret etmek için böyle surelerin atlarında bile, halbuki o normal pazardaki sığır değil ki. Bakara, Allah'ın kudretine mazar olmuş. Efendim, e, ölünün e, onun kemiğinden alınarak, ölüye vurularak, ölü dile gelip diriltilip beni şu öldürdü diye katilini söylemesi meselesidir. Bakara de geçer. Normal pazardaki sığır değil ki bu sen diyorsun. Sığır suresi. Ya ne terbiyesizlik ya. İşte bu adamların meali okunuyor şu anda. Ya. Onun için biz yollarımızı biliyoruz. Bizim kimsenin aklına ihtiyacımız yok. Ehli sünnetin yolu bellidir. Şeriatlar, tarikatlar hepsi gidenler için, arayanlar için Allah'ı bulmak için yoldur. Bunların hepsi mübarektir. eli sünnet olmayanlar eli dalalettir. Kur'an'a sünnete uymayan tarikatı da reddederiz. Şeyhi de reddederiz. Hocayı da reddederiz. Havada da uçsa reddederiz. Havada da uçtuğunu görsek reddederiz. Bizi şeriat bağlar. Benden namaz düştü diyen adam, havada uçsa ben ona zındık derim. Çünkü beni şeriat bağlar. Kur'an bağlar. Hiçbir hakiki mürşit ve alim Allah Resulüne isyanı emretmez. Hep ittiba emreder. Allah da bize bana yönelmiş olanın yoluna uy emreder. Biz 13. Muhammed Efendi'ye tabiiz. Öbür 13. Sami Efendi'ye, öbür 10. Süleyman Efendi'ye bağlı. Çünkü neden Allah yönelmiş insanların yollarına uymuşlar. Ne zarar var? Hepsi kardadır. Hepsi alaheden hidayet üzere eder. Vellake'l-müftehun ancak onlar felah edecekler. Çünkü neden? İpsiz sapsız dolaşmıyor. Mezhebi var, itikatta mezhebi var, fıkıhta mezhebi var, tasavvufta meşrebi var, tarikatta mürşidi var. Bak bak bak bak, bu kademelerden geçen adamın sapıtma riski çok azalıyor. Çünkü neden? Bağlayıcı unsurlar var çevresinde. Öbür türlü alan geniş, atla buraya zıpla şuraya. İşte burada kayma düşme tehlikeler büyüktür. Zaten ilmi yok be adam. İlahiyetten mezun olsa ne olacak? Mezunları getirin bana bakayım. Getirin en düzey ilahiyatçılığınızı getirin. İbare okutturacağım. İbare. Kaç yanlıştan okuyor bakalım bir sayfaya halüsüden. Hadi meydan okuyor. Getirin hakemler huzurunda. İlminiz yeterli değil kardeşlerim. Kendinizi müştehit gibi zannetmeyin. Size kimse... O da adam, hep İmam-ı Azam da adam. Sen de adamsın. çıkart Kur'an'dan istediğin gene göre mana de, Derse buna uymayın bundan seni küfre götürür. Kur'an'a kafaya göre mana veren kafir olur. Menfes Kur'an bir ra'i fakat kefer. Kendi görüşüyle Kur'an'a mana veren kafir olmuştur diyor. Kur'an'a kendi görüşüyle olur mu bu kadar hadis-i şerif var, sahabe rivati var, tabiîn var, tebeî var, Müştehitler var. Bu din öyle. Her önüne gelenin iki efendim işte kalem Türkçe, Arapçası el kalem. Tamam el kalem ama kalem Arapça olduğu için el kalem tuttu. Masa tutmaz işte. Çünkü masa Türkçedir. Masa el masa dersen adam sana der ki el masa Mekke'de bir otelin adıdır. Bir de elmas san el elmasayı. Anladın mı? Sen şimdi senin öğrendiğin Arapça budur. Ne bulursan başına el takıyorsun. Ondan sonra da Arapça biliyorum zaten diyorsun. Kalemde tuttu el kalem. Kağıtta tutar el kağıt. Arapçadır. Anladım? Arapçaların başına el koyduğun mu oldu. Ama sen Türkçeye de el koyarsın ondan sonra. Arap da anlıyor zannedersin. Ne Arap anlar ne Hacan anlar. Daha lukat bile bilmiyorsun. Koruşma oturduğun yerde. Haddini bilmek nedir? Mehmet zaten Efendi. Ya imanın şartı kaçtı? Efendim İslam'ın şartı beştir. Ben diyorum altıdır. Allah Allah Şeyh Efendi İslam'ın şartı ya? Büniyel İslam alakası mısın? Beşeğe bina edildi. Say hadis var şudur budur. Ben diyorum altıdır. Dediler efendi hazretleri ne demek istiyorsun? Altıncısı dedi haddini bilmektir. Hakikaten haddini bilmek belki de birincisidir. Zaten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ki haddini bilmek lazım. Zaten haddini bilmeyenler iman etmiyor zaten. Adam Allah kim diyor. Haddini bilseydi yaratanı bilirdi. Eşe diyor la ilahe illallah gelirdi Muhammedur Resulullah derdi. Yani haddini bilmek ben diyorum ki o zaman hepsinden öncedir. Haddini bilmeyen Müslüman olamaz. Çünkü haddini bilmeyen Kur'an'ın durduğu yerde durmuyor, hadise beğenmiyor, müçtehidi beğenmiyor, alim lazım değil, cemaat lazım, tarikat lazım değil. E haddini bilmediğin zaman sınır yok, sınır. E sınır yoksa sevap yok, mükafat yok, hidayet yok, felah yok. Allah Teala cümlemizi haddini bilen edepli, uslu kullarından eylesin. Amin. Şimdi evine kulli diyoruz ki, inne husul tezkiye ve tasfiye. Sen diyorsun ki peygambere ne diyorsun? Alime ne lüzum var? mürşide ne lüzum var? Diyorsun. Kendi kendime ben açlık çekerim, susuzluk çekerim. Yani biraz riyazat diyorlar buna. Hani nefsi tasfiye. Kendimi yani arındırırım böyle falan. Hani şimdi de yapıyorlar. Bizim maranke bir şeyler yapıyor. Böyle şunu ye bunu hiç bilmem ne. Üç gün şunu yeme. Beş gün bunu yeme ondan sonra. Bir şeyler diyorlar adına. Böyle bütün bağırsağı, mideyi bilmem ne. Temizliyoruz operasyon Temizle. Ama <gülüyor> evliya olamazsın. Peygamber olmadın yani ben içeriği temizledim diye. Yani diyor ki, sen diyor tezkiye ve tasfiye, yani nefsi kötü huylarından arındırmaya tezkiye diyorlar. قَدَفْ <gadef> menzekkaha, <lehamen> Kur'an'da delili var. Nefsini temizleyen felaha erdi. Tasfiye de kalbi Allah'tan gayri böyle. işte hırslar, tamahlar olsunlar, olmasınlar. Böyle kafası takılıyor yer yere. Allah düşünecek hali. Namazda Allah ekber diyor, selam veriyor. Teravih bitiyor adamlar. Bir kere Allah'ı düşünmüyor çünkü kalp çift çarşısı. Bu kalbi de arındırma meselesi var. Bunlar menutun bağlanmıştır bir itiyan ile amali saliha. Bunlar salih amelleri yerine getirmeye bağlanmıştır. Aç durarak, susuz kalarak, efendim filozofluk yaparak, bilmem güzel ahlak güzel hikayeleri hikayeleriyle ben namaza ne var, kalbim temiz, ayaklarıyla öyle kalbin temizlenmez diyor. Salih amelleri, namaz, oruç, ha, zekat, Farz, vacip, sünnet, müstehap, mendub. Bunları yapacaksın diyor sen. Nereye temizlendin ya diyor. Aç kaldım diye. ve da bilmem bir şey yapıyorlar işte. Kendilerine bir operasyonlar. Elleti salih ameller hiye onlar merziyyat ve teala. Allah hak teala'nın razı olduğu şeylerdir. Yani Allah neden razı, neden razı değil. Sen bu ne bir ya? Ramazan günü yememenden razı. Bu şeriat buruş böyle söylediği için. İftarda yemenden razı. Neden? Allah ye dediği için. Sen de diyebilir misin ki ben 3 gün Allah için oruç tutuyorum. iftar yok, savuruyor. Kendimi feda ettim. Manyak mısın sen? Kendini feda ettin diye bir şey var mı? Sana diyor ki iftarı açmamak haramdır diyor. Ne zaman yemeyeceksin? İmsaktan iftara kadar. İftar oldu. Ben yine yemeyeceğim. 2 saat daha ilave oruç ekledim kendime. Serseri. Şeraata uymuyor ki bu iş. Allah neden razı? İftarda yemenden razı. İftardan evvel yememenden razı. Sahur yemeyeceğim ben. Gece yiyorum yatıyorum dümdüz. Sabah namazı da dümdüz tabii. Nasıl oluyor böyle? Hem Ramazan oruç tutuyorsun hem namaz yok. O zaman sahura da kalkacaksın. Ondan sonra biraz erken kılarsın. Camiler geç kılarsın. Şimdi camiler de erken kılıyor. Yarım saat sonra kılıyorlar. Normal zamandan öne alıyorlar falan. Yani millet hazır uyanmış. Bir daha yat kalk yapmasın falan. Yani biraz e, Hanefi mezhebine uygun değilse de Şafi'de malikiye uygun oluyor o artık. Neyse haktır o da. Yarım saat sonra kılınıyor şimdi bu Ramazanlarda. Ezanlar da biliyorsunuz erkene alınmıyor da tam imsakta okunuyor. Normalde imsakta okunmuyor. Şimdi imsaktan sahurda yemeyeceğim. Nasıl yemeyeceksin? Sahurda yemek ve niyamet sahur. E, efendim fis, sahur fis sahur Sahurda bereketler bulacaksınız. Tesahhuru sahur yapın. E bunu şeriat söylüyor ki sana bu saatte yemekten razı, çok da yesen razı. Başka zaman iftarda çok yeme diyor. Sahurda çok da yiyebilirsin kulum diyor yani. E şimdi sana bak şurada şu kadar ye, şurada yeme, şurada ye. E şimdi Allah'ın razı olduğu şeyler ancak Kur'an ve sünnetle sabit olur. Bunlara da salih ameller denir. Ve marifet ge sen bunları nereden bileceksin? Allah ne zaman yesen razı, ne zaman uyusan razı, ne zaman uyumasan razı. Namaz geçiyor, sen uyuyorsun. Uyumakta ne var? Zina mı yaptık? E anladık zina yapmadın ama namazı kaçırdın. O da zinadan aşağı değil. E şimdi bu saatte uyumayacaksın. Bak Allah razı diye bu saatte uyuma. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Hangi saatte uyuyup uyumamızdan razı? Hangi saatte yemekten razı? Hangi saatte bakmaktan? Hangi saatte gözünü yummaktan? Ne bileceksin? Karılar kızlar geçiyor çarşının ortasında. Orada gözünü yumuşasın. Kabe'ye geldin. Aç gözünü. Kabe'ye bak ibadettir. E Kabe'ye gelmiş gözünü kapatmış böyle. Cık. E mübarek Kabe'ye bakmak ibadet. Ne gözünü kapatıyorsun. Açacağın yer var. Kapatacağın yer var. İslam böyle bir şey. E şimdi bak başımız kapalı. Namazı başımız açık kılsak. Mekruh. Allah sevmiyor takkesiz namaz. Takke sarık olursa 70 dakika deftal. Sarık. E, ihrama giriyoruz. Aç başını. İhramda da başını örtersen kurban cezası. Ulan niye yaptık ceza? Takke taktık ya. Ulan ne takke taktın? E şimdi Allah diyor ki aç başını. Yani İslam senin kıyaslarına göre rüyada gördüm bilmem böyle aklım böyle kesti. Mantığıma uymuyor dini değil. Başını aç diyor bak. Namaz kılıyoruz ihramda, kaç gün baş açık? Ya burada bir kere kılmamışım hayatımda. Ama orada aç diyor başına. Anladın mı? Şimdi bize diyor dongi, değil mi? Tesettür olsun. Elbisenin altına içine şuna buna dongi. İhramda diyor dongi mi? Dolayacaksın şeyini. Birini götürdük öyle bizim hocalardan biri almış gelmiş. Komiser medineydi adam zaten kariban memur. Hatça geldik. Adam ta buradan İrah'a girdiğinde uçaktan bir, bir 24 saatte zor geliyorsun Mekke'ye Haç'ta. Eskiden öyleydi şimdi bilmiyorum. Ben 15 senede gidemedim Haç'a. E yani bekle bekle bekle 24 saatte evinden çıktığında 24 saat en az geçmesi lazım oteline gidesin Mekke'ye. Çünkü orada çok işten var 6 saat bekletiyorlar. E adam zaten 24 saat bir gün doldu mu kurban cezası. Bir de Haççı niyet etmiş iki kurban cezası. Adam da oturuyor ya böyle rastgele. Biz de oturuyoruz 20 kişi Hızır Efendi rahmetli. Şehit olmadı evvelki sene. Son sene o da, da bizde odada? Arif Çoşkun Hoca, o hoca, bu hoca. 20 kişi varız. Bu da mübarek. Bir hoca efendi var adını demeyelim. O çok adını dememden meşru... haz etmez. O da onu getirmiş. Ondan sonra adam da böyle bir dizlerin dikti falan. Biz de gözlerimizi kapattık falan. Hacı abi işte dikkatli oturalım falan. Ne var dedi ya? Biz de zannettik ulan hani yiğidi malı meydanda mı diyecek falan. Demesin mi ki? Ulan benim donumuzun dedi ya. Hacı abi ne donu dedik ya? Ne demek ne donu dedi ya? Donsuz mu gezeceğiz dedi. Ya arkadaş dedik dikişli giymesin. Don dikişlidir. İhramda dikişli yasak. Sen gitmişsin ihrama niyet ettik. Uçakta geldik ha buraya 24 saat oldu. Sen eyvah ne olacak? Çıkat donu. Don giyilir mi ihram içine dedik ya. Hamamda mısın şeyde misin? Burası kaplıca mı ya? Ondan sonra Eyvah dedi. Kıran ya. iki kurban ceza. Yanındaki o getiren hocaya bir daldı. Hoca dedi. Biz de seni hoca bildik buraya geldik dedi. O da bizim hocalardan yani eski imamlardan. Yahu dedi ben dedi memur adamım iki kurbanın parasını işini kim verecekti? Zorla biriktir biriktir canımız çıktı bir kere atça geldik. Dedi ki iyi bir hocaydır diye senle geldik dedi. Desene ki tonlu çıkan. Dikişti giyemedi ha. İşte kardeş Şeriat akılla sabit olmaz. Mantıkla çözülmez. Orada der ki don gi, burada der ki donlu çıkar. Orada der başını kapat burada der başını aç. Orada der ye burada der yeme. Bayram günü oruç tut bakayım. Çok sevap oruç tutuyorum da ne karıştırıyorsun Ben her gün tutuyorum. Her gün tutuyorsan ama bayram günü aram E ben Allah oruç tutuyorum. Allah da bana böyle niye yapıyor? Allah sana niye Allah sana din göndermiş. Hocayı dinlemezsen, kitap okumazsan ne olur? Bayram günü oruç tutarsın işte, cahil adam. Bunlar çok önemli. Din, ne diyor sana? Ve marifet zâlike. Nereden anlayacaksın ki Allah neden razı, neden razı değil? Bunun bilmek, bağlamış bağlanmış alel bi'seti, peygamberlerin gönderilmesinden başka yolu yok. Kemâmerra, geride uzun anlattık birkaç haftadır, bu dersi işliyoruz. Fela teesserû, o zaman ele geçemez husûlü, hakikati, tasfiyeti ve tezkiyeti. Sen nefsimi Temize çıkarttım. E az yedim, az içtim, bilmem ne yaptım. Kendimi astım duvara, efendim, tersten astım. Başımı aşağı verdim falan. E, tasfiye kalbimi arındırdım. Kalbim çok temiz. Bunlar mümkün değildir. Peygamber gelmeden, vahye uymadan, sünnete uymadan kimsenin kalbi temizlenemez. Kimsenin nefsi temizlenemez. İsterse dünyanın en ahlaklı adam olsun. Kendi kafasına göre örfli adetle olmaz. Din vahiy ile olur. Peygamber şartı var. Fe ve sıfatı kafir fasık namaz sabt bilmem ne filozof bunlarda bir arınmışlık oluyor arınmışlık işte böyle az yemek az içmek az yemek ona göre bir sistem geliştirmiş işte herkesin iyiliğini istemek falan herkese iyilik yapmak falan yavrularda da var ya şini insancılık hayvancılık bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya ama ondan sonra şöyle Suriye'yi mezbahaya çeviriyor ya bunlar. <gülüyor> Avrupa'da köpeğine kış desen seni mahkemeye verir. Köpeğine kış desen. o hayvan hakkı Köpeği aldı yatağa sokuyor. Köpekle yatıyorlar kanka. Hayvanları çok seviyoruz. Biraz da insanları seviyorsunuz. Herhalde hemcins olduğunuz için köpekleri daha çok seviyorsunuz. Bu Suriyeliler insan değil mi? Orada mezbahaya çeviriyor kesiyor. Burada bir kurban kesiyor. Ay bakamıyorum edemiyorum. Kanlar aktık, Boğaza karıştı. Boğaz kana boyandı. Kurban bayramını bize zehir ediyorlar. Neymiş? Çok acı dolar kurban. Köfteyi de buldum benden evvel götürüyor. O köfte kimin etti? O da bir hayvan kestiler daha. Allah için kesince ortalık kopar. Ha! Şimdi bu mantıkla hayvanı seviyorum, insanı seviyorum, her şeyi seviyorum. Böyle yardım yapıyorum, işte bağış yapıyorum. Bir şeyler mi? Şey, kendilerini avutmak. Kur'an yok, sünnet yok, bu şey yok. Kafir ve fasıkların bazı böyle kalbi arınmış olur, böyle saflık. Böyle bakarsın hakikaten. Ulan. Kim der bu adama kavur dersin yani? Ne güzel ahlaklı. Hakikaten bazı da var öyle. Böyle olursa hı safa ön nefs. Ne safa kalp. Birbirine karıştırmayalım diyor. Onun kalbi arınmış değil diyor. Nefsi arınmış. Nefis başkadır. Kalp başkadır. Sen az yersen, az içersen, az uyursan, az konuşursan, az görüşürsen, kendini böyle bir tecrit edersen, insanların hep iyiliğini sev, kimseye zarar vermeme operasyonunu kendinde işletirsen, nefsini nefsine gemurabilirsin. Çünkü nefis ne diyeyim sana yemekten azar. Sen şimdi iyi yersen, bir de hayvani gıda, etler, sütler, börekler, etler özellikle. Ondan sonra bu senin canın şehvet gelir. Canın eş ister, yürümek ister, gezmek ister. Çünkü neden? Kalori geldi fazla. Oturacak, kalkacak. E şimdi sen yemek verme, su verme, 3 gün, 5 gün adam zaten oldu mevta gibi. Bu adam şimdi aklından kadın geçer mi? Nereden aç Çayı oynar mı? Ondan sonra adam kıpırtaşamıyor zaten. E ne oldu? Evliye aldı. Ne evliye aldı? İslam'da sana o şekilde kendini aç bırak diye bir şey yok ki. İftarını yap, sahurunu yap diyor. Ama bunlar öyle yaptılar felsefeciler. O zaman Hindistan'da vardı. Cukiye diye geçiyor. Berahime. Berahime ile Cukiye diye fırka çıktı. Bunlar öyle az yiyorlar, az içiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Halının üstüne oturuyor. Halıyla uçuyordular. Cin ve şeytanın da yardımı var bu işte. Halının üstüne uçuyor. Allah Allah. Süleyman Aleyhisselam mı bu ya? Diyorsun, bu diyorsun. acam peygamber oldu zannedeceksin. Halbuki adamda namaz abdesti yok. Hiç. Sırf az yemek, az içmekten bir şey gelmiş. Ama diyorum ama o kalbi temizlendi anlamına gelmiyor. Kalp başka, nefis başka. Sen çünkü diyor nefsin benzinli kesiyorsun. Nefis. Ya şimdi buranın ışıkları bir şeyden geliyor. Efendim ne diyeyim sana. E, trafodan geliyor, bir yerden geliyorsun oradan şeyi... Voltajı düşüreceğim buradaki kabloları kestiğin zaman buraya ışık gelmiyor. Nefis de yemekle, içmekle, konuşmakla, görüşmekle kabarıyor, kuturuyor. Azaltırsan bunları, gavurun nefsi de olsa arınır. Nasıl arınır? E kimseye dalaşacak hali kalmaz. Kavga edecek hali kalmaz. Karı koca düşünecek hali kalmaz. Bu nefsin saflaşması şu demektir. Gıdası azaldığından köreliyor. Ama aynı nefis duruyor içeride. Biraz yedim içtim gözünü açtım yine dalacak yer alır. Ama kalp temizlenmiyor. Kalp Kur'an'la temizlenir. Zikirle temizlenir. Yeme, az yemekle, az içmekle kalp temizlenmez. Çünkü sen şerata göre oruç tutmuyorsun ki kafana göre üç gün tutsun, yemiyorsun. Bu ne iştir? Buraya dikkat et diyor. Vesafahın <gülüyor> nefs. Nefsi saflaştırmak yani böyle arı duru yapmak, böyle az yemek, az içmek falan. La yezîdü şey en ı dalaleti. Sapıklıktan başka bir şeyini artırmaz diyor. Çünkü neden? İslam sana nefsini körelteyim derken yeme içme de yat aşağı, yatalak ol mu dedi. O kadar yemezsen namazın nasıl ayakta nasıl duracaksın Karının sende hakkı var, çocuğuna helal para kazanacaksın Ee, git orada yeme, içme, bitkisel hayata gir. Ne olacak efendim? Nefsimi köreltiyorum. Böyle diyor nefis körleceğim, Dalaletten bir şey başka bir şeyi arttırmaz ve lahyurizim şey en hayır al zarar ziyandan hasardan başka bir şey getirmez. Çünkü neden? Sen Kur'an'a uyarak yemezsen ye dediğimi yiyeceğ. Aç başını açacan, kapa başını kapatacaksın Evlen, evleneceksin, evlenme, evlenmeyeceksin. Her şeyi Kur'an ve sünnete göre yaptığın zaman bu nefsi de kalbi de düzeltir. Ama öbür türlü kafana göre takılıp az yiyip az içeyim bilmem ne yapayım nefsim hepten gitsin, isteklerim körelsin. Ama Allah senin isteklerinin körelmesini istemiyor ki. Meşru surette isteklerinin devam etmesi lazım. Yoksa hayat devam etmez. Kimse evlenmez, doğmaz, doğurmaz, kazanmaz, yemez, içmez. Böyle bir şey mi var İslam'da? E bunlar öyle yaptılar öbür fırkalar. Onun için ve keşfü bazı numuril gaybiyeti. Bazı kayıptan haberleri keşfederler. Ellezi. Öyle durum ki vel kafir ve fasıklara da asıl oluyor. Vaktes safay nüfusim. Yani nefislerini arıtıyorlar, arıtıyorlar. Az yemek, az içmek falan filan. Öyle bir hal geliyor. Onu zaman adama ki git evde karın ölmüş. Adam da gidiyor karısı hakikaten ölmüş. Vay anasını evliya dediği nasıl çıktı? Böyle falcıların, büyücülerin, cincilerin. Böyle biraz da böyle az yer. Cinler az yiyip az içeni çok sever. Böyle çok az ya çok az yer, bilmem cinlerle daha kötü falan. Onlar da orada görürler zaten evde karşısında öldüğünü. Çünkü ölmeden evvel öleceğini bilemez. Öldükten sonra o gördü, o görmedi. Sen nasıl öbür odada olanı görsen, burada söylesen kayıp ki. Sen gördün de geldin dedin. Da. Öyle kayıp haberler verirler. Anladın mı? Çünkü cinlerle irtibata geçerler. Ama bu az yiyip az içme zamanında cinler çok heves ederler onlarla irtibata. O irtibata geçince zaten o zaman şuurları da biraz bozulur. Çünkü yemek içmeyi çok azaltırsan İfrat tefrit derecesinde beyin de ne olur? Zaten beyin glikozla çalışıyor yani şeker gitmediği zaman kafa zaten çuvallar. Bu sefer ne oldu? Cinler şeytanlar da sana oynamaya başlayınca oradan da gelir der ki işte efendim kızının ayağı kırıldı. O da der ki sen burada duruyorsun git kızının ayağı kırıldı. O da bakar kızımın ayağı, bakar, kızımın ayağı kırılmış. bu ne büyük evli ya. Namaz yok, yok hapte şu de. Sen buna ne kanıyorsun? Saat ekera. 13'ün diyor. İstidracün. Allah onları azaba helaket derece derece çekmek için fiakiyim. Kerametle istidracın farkı ne? Aynı şey. Keramette evliya Allah ne yapıyorsa şeytan adamı cinci, bücü, kahin bu işte sapık fırkalar hindular aynı şeyi yapabilir. Fark nerede? Abdülkadir Genel'in de bunu yaptı. Bu da aynı şeyi yaptı işlemi. Fark şurada. O da uçtu, o da uçtu. Fark bu Kur'an'a sünnete uygun yaşadığı için buna Allah'ın ikramı keramettir. Peki bu kuran sünnete uygun yaşamadığı için bunun hakkına, adına ne deniyor? İstidraçtır. Ne demek istidraç? Allah'ın azabını artırmak için senestediriciyum lais fil lai alevun. Bilmedikleri taraftan onlara değer veriyormuşum zannediyorlar. Halbuki onları cehenneme doğru biraz daha çekiyorum diyor. Mühlet veriyorum diyor. Süre tanıyorum diyor. Ve umliyle, umünlekeydi metin. Azabım, tuzağım çok çetindir diyor. Öyle bir düşecekler içine diyor. Kur'an söylüyor bunu. Yani adama mesela adam Allah'a isyan ediyor, parası artıyor. Adam da diyor ki ulan günah yaptıkça zengin oluyorum. Ne güzel iş diyor. Halbuki Allah onun azabını artırmak için ona parasını artırıyor. Anladın? Ben mesela biraz günah yapsam hemen başıma bela geliyor. Kendi açımdan söylüyorum. Hemen başıma bela geliyor. Ben bundan seviniyorum. Allah beni seviyor ki diyorum. İpimi uzun bırakmıyor. Kafama dank. Başıma belayı versin Allah. Günahtan beni döndürsün. Keşke bela vermeden tevbe ettirsin. Ama belasız dönmüyorsam da ne lazımsa yapsın diyorum. Çünkü neden? Ahirete hesap kalmasın. Ama sen ne yapıyorsun? Sen içki içtikçe paran arttı. Zina yaptıkça rızkın arttı. Aa hocalar böyle demiyordu ya. Ben günaha düştüm daha beter. Seni Allah demek senin iyiliğini istemiyor. Seni azaba doğru çekiyor. İmkanlarını artırıyor. Sen de zannetiyorsun Allah beni seviyor. Diyor Allah seni sevse diyor. Bu hepiniz dervişler, mervişler diyor. Tas ağzınız açtıktan kokuyor diyor. Biz diyor her yol mu baht diyor. Bak diyor fabrikatör olmuşuk. Ama Allah sevdiğine çok mal verir diye bir ayet yok ki. Ben dünyayı sevdiğime de veririm, sevmediğime de veririm ama ahireti ancak sevdiğime veririm Allah buyuruyor. Biz hak yoldaysak ahirete seçilmişik o zaman. Kafam çalıştır. Yoksa dü bi ve hasaretum. Allah böyle Kur'an'a sünnete uymayan adamlara keramet gibi görünen gaybi haberleri keşfetme falan falan şeyleri gösterirse onların elinde onların helak ve zarara düşmeleri ni kastetmiş demektir. Nedcanallahu subhanahu ve minazil beliyeti bir hürmet Seyyid el ali ve sallallahu aleyhi ve gönderilenlerin efendisi hürmetine Allah bizi böyle belalara düşmekten kurtarsın. Amin. İmam bazen duası cümlemiz hakkında gerçek olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimize ve diğer bütün peygamberlere salatu selam olsun. Demek ki peygambersiz olmuyormuş. Demek ki alimsiz olmuyormuş. Demek ki mürşitsiz olmuyormuş. Madem bilmiyormuşuz, bilenlere sormak zorundaymışız el üstünde alimlerin görüşlerine uymak durumundaymışız. Allah cümlemize istikametler nasip eylesin. Amin O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi ve sahbihi. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammedun rudiye bin nurin quynetu Muhammedun lem yezallu ramina elqademi. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حد بك غير الخلق كله من